Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah abimiz konumuz İslam'da ilk sapıklık ve bir de hals şehit olması konusu inşallah nasip olsa. Geçen hafta başladığımız konu şu yedi. Sırfin ovası'nda olan savaş. Bir tarafta Hazali Hazteri karşıda azın maviye vardı. Bu savaşın Hazali tarafından kazanılacağı kesinleşince karşı taraf Kone Kerim'i kaldırarak onları Kone Kerim'in hakemliğine davet etmişlerdi. Hazreti Ali onların bu kararına kabul etmedi. Fakat yine geçen hafta konuca geçti gibi İbn Sebedenen bir Yahudi, İslam'a art niyetle girmiş, münafıklara girmiş, İslam işine yıkmak için fitneye başlamıştı. Tabii bu arada bir de Hazreti Osmanlı'nın katiline vardı ordusunda. Bunlar Hazreti Ali'nin tek başına halifal ismi için Hazreti Ali'yi ölümle tehdit ederek onu bu hakem kabim kabul etmişlerdi. Sonra tabi mecbur kalındı. Hakem kararı kabul edildi. Hakimler 8 ay sonra toplanıp karar verecekler. Hazreti Ali, Hazreti Hazretleri bu hakim kararından sonra savaşa ara verildi. Hazreti Maviye, Şam'a Hazreti Küfe'ye gitmek üzere Irak'ta Küfe göre başladılar. Hassaniye ordusunda bulunan İbni Sebe denen Sebe'iler yani Yahudi'nin adamları münafıklaştılar bunlar. Bu defa Hassaliye başlar baş kaldırmaya. Neden hakem kararını kabul ettin diye. Hiç azataliye ben bunu istemedim kabul etmek. Ama siz beni zorladınız mecbur kaldım. Gücüm yetmedi. Şimdi bakın muhteremler ilk sabuk fırka bunlar oldu İslam'da işte. Ne yaptı bunlar şimdi? Dediler ki Hazreti Ali'ye Allah'a buyuruyor. Hüküm ancak Allah'ındır. Sen onlara kabul ettin. Hazreti Ali'ye aşırı alıyordu. Evet hüküm Allah'ındır cilalühü. Ama hakimlerle kadılar Allah'ın hükmü ve hükmü kararına mecbudur onlar. Derken küfeye ordu yaklaşınca 12 bin kişi oradan ayrıldı. İşte bunlara hariç verildi. Hariciler. Yani oradan hariç kadılar bu isim verildi. Çoğulu havariç gelir. Çoğulu havariç Tekil olarak da harici deniyor bunlara. İşte İslam'da ilk sapık dalile, fırıkayı dalile deniyor bunlara. Medan'a geldiler. Şimdi bunlar hem Aziz Ali düşman oldular, hem de Aziz muaviyeye düşman oldular bunlar. Hariciler. Peki bunların ne inançları işte inançlara bakın bunların bunların birkaç diye toparladım inançlarını inançlarını Bunlara göre amel imanın yüzü. Amel yani ibadet yapmak. İslam yaşantılar. imanın bir parçası diye iptal eder bunlar şimdi. Tabi önce ne oluyor? Bir insanın amelinde ibadetinde az bir oldu mu e, imanın parçası olursa İman gidiyor onlara göre şimdi. Onlara göre günah işleyen kişi kafir oluyor. Yani bir kişi bir Müslüman bir vakit namazını kasten kılmazsa kafir oluyor onlara göre. Bir kadının başını açarsa erkek yanında kafir oluyor. İşte bir insanı içki içerse bir defa içse bile kafir oluyor onlara göre. Böyle bir tabi yan çıkardılar bundan kendileri. Yine bunlar inancına göre hariciler ancak onlar gerçek Müslüman yani kendileri. Harici olmayanlar onlar Müslüman değil dediler. Yani Hazreti Ali de, Hazreti Muaviye de o dönemde bulunan bütün sahabelerin hepsini de haşa ne dediler? Kafir dediler. Onlara göre ancak Müslümanlar haricilerdir. Harici olmayanlar Müslüman değildir dediler. Ve yine onlara göre harici olmayanlarla savaşta vacip olanlara göre savaşacaklar. Ve bu savaşta malları gaymet olacak. Yani Müslümanı öldürecekler harici olmadığı için onu mu onlara olacak? Eşliği çocuğu da eşli onlara göre. Yine onlara göre halife, yani devletin başı, eğer büyük günah işlerse, yani bir haram işlerse, o halifenin savaş ile indirilmesi, tahtı indirilmesi vacibi onlara göre oluyor. Ve sonuç olarak onlara göre Hazreti Ali ile Has Muaviye hakemli Kavetekreş'in ikisi kafir oldular. Onlara savaş maciba onlara göre. İşte İslam'a çıkan İl-i hariciler. Hala bunlar var dünyada Hala bunlar dünyada hala var bunlar. Şimdi bundan bakın şu sonuç çıkıyor. İslam'da ilk çıkan Fırıkaya daller şu sabır fırka oldukları için demek ki kıyamete kadar İslam içerisinde ne kadar sapıklık hareketi olursa aşağı yukarı hepsi aynı görüşü benimserler. Nedir bu? Yani ancak Müslüman onlardır. Bu bir. kadar olmayanlar Müslüman değildir. Gafildir. Şudur budur. Tabi günümüzde de var bunlar muhtemel. Öyle fırkalar var, İslam'da gruplar da var. Ancak kendileri Müslüman görürler. Kim ki onlardan değilse, onlara hatta kafir diyenler de vardır, e, sabı diyenin vardır, gafir diyenin vardır. Demek ki temel ki olmuş oluyor. İşte bundan dolayı ne yapıyorlar? Bazı gruplar günümüzde de e, kendi toplumlarını cami, cemaate göndermiyorlar. Hemenmişçi işte orada namaz kılınmaz. İmamlar şöyle böyle. Ya, ya kendileri doğru. Tabi bu konuları inşallah nasıl bozul işsallığa şey uzun konular. Hazreti Ali bunlara çok itaat etmeye çalıştı. Edemedi. Hazreti Ali Küfe yani Irak'ta o zaman için yok Küfe şehri orada. Oraya yerleşti. Ve artık hakemlerin toplanması zamanı bekleniyor. İki ordu da bekleyişte. Sekiz ay sonra karar verilmişti. Ramazan ayında iki hakem. Biri hasta tarafından Ebu Musa El Eşer Hazretleri kendisi. Diğer tarafta da Muhave tarafından da Amr bin Hazretleri'dir. İki hakem yine orada alınan karara göre iki taraftan da birer bir grup insan oraya orada karar verecekler. Bu iki hakem bir çadırı kapandılar. Hastalık taraftarları muhabbet taraftarları da dışarıda bekliyorlar. 800 kişi onlarda. Şimdi hakem karar şöyle oldu. Bu tabi İslam'da bir tarihi bir karardır bu hakem kararı. Önce hakimlere bakalım. Amr bin Hazretleri sahabe de kendisi de. kendisi ama yalnız dünya hırsı vardı kendisinde. Eğer Hazreti Muaviye kazanırsa davayı ona Mısır valini verecek vaat etmişti. Yani o durum Mısır fetihinden genişte aslında Hasim'in zamanında işte Sırın Mısır valinin elde etmek için Hasmiye kazanmasını istiyordu. öyle bir hırsı vardı kendisine. bir ki hakem evet Musa Hazretleri ise o zaten tarafsız kalmıştı hiçbir şeye karışmamıştı çok tertemiz dinaya eti eline çeken bir kimseydi. Onun amacı ne olsun olsun savaş dursunun amacı. Amur denen kişi evim Musaya böyle saygı gösteri gibi oldu. Sen ben daha ilk Müslümansın, ben daha yaşısın diye ona öyle bir tavır takındı, ona fikrini sordu. Ya ben Musa, ne dersin senin görüşüne bakalım. Bana göre de Hazreti Ali de hazret dedi. Bu halifeden az edelim. Alalım onları. Bunun üzerine Amr-ı İbrahim Hazretleri başladı konuşmaya. O da tabi Muavi'yi sabundu. İşte Peygamberimizin vahiy katiplini yapmıştır. Peygamberimizin kayınbiraderidir. Hazret-i onu işte oraya vahiy yapmıştır. Bir takım bir şeyin saymaya başladı. Dedi ki bu Hazretleri evet Amr dedi. Muaviye'yi söylediğim gibi doğru bunlar ama Hassan'ın yanında o çok küçük kalır dedi. Hassan'ın çok da üstün dedi. Peki kim yapalım? Hz. Musa birin önerdi. Onu kabul edelim derken sonra şöyle karar verdi. Şimdi dediler ki bunlar biz dediler hem Hz. Ali'yi hem Hz. Muaviye'yi halifeden alalım. İslam şura toplansın. İslam şurası yani sabit oluşan bir şura toplansın. Beliz toplantısın. Bunlar Halil'i seçsinler. Bunlar karar verildi. Hazreti alır çok Arap dağlarlarmış kendisi. Üzsün zeka saymış kendisi. Bazı Musa ev Musa'yı anlattı burada. Önce senede Karar halka bildir dedi. Hazimizler çağıdan çıktı, Halk tabi sabır sonlanan karar bekliyorlar. Ayağa kalktı. Ey Müslümanlar, biz karar verdik, hem Ali'yi hem Mavi'yi e, halifeden almaya. İşte ben şu an dedi, Ali'nin vekili olarak onu halifeden azlettim dedi. Bunun üzerine de amrıya kalktı. Evet dedi. O dedi Ali, Aliyi halvem Ali Ali Ben de Muavi'yi Halif'e ilan durum dedi. Özel. Burada bile yapıldı taburada. Hazım Musa çok yavaş, ahlaklı, sakin olduğu halde bu aldatılmak meselesinde böyle önüm meselede çok canı sıkıldı. Hazım Samratta bağırdı, hazım Uluşta yumruklaştı bir orada. Arifler girdi derken, tabi bu karar. Hasarın tanınmadı. Ama işte bu kardan sonra artık ibre muaveto dönmeye başladı kader müdürler şimdi bakınız. başladı. Tabi hakemler kışama gittiler. E, Hastarın adamları da Hazreti Ali'nin yanına Küfeye geldiler bunlar. Bu üzerine Hazreti Ali karar verdi tekrar bir Şam'a bir oru toplamak için. oru toplamak başladı tekrar. Amaç ne? İslam birliğini sağlamak. Yani bu amaç. Yoksa Hazret haşa öyle bir başka amacı yok. Hazret Ali çok zülh sahibi. Zü demek hiç dünyada malı mümkün olmayan. Hiç dünyada gözü olmayan. Öyle bir zat kendisi. Fakat o ilk halife seçildi. Meşru halife o olduğu için kendisi. böyle İslam birliği bozulmasın. Eğer dedi İslam birliği olursa her gün biri, biri çıkar, bir vali çıkar, komutan çıkar, e, vatını beler bunlar dedi. Bu bakımdan İslam birliği bozulmasın. İslam vatanı bozulmasın diye tek orta karar verdi. Şam'a doğru yürümeye Şimdi bu hakem kararını duyan haricilere gelince, onlara gelince, onlar şimdi bundan sevindiler. Böyle karşıma bunlar sevindiler. Başladılar artık sağa sola saldırmaya başladılar bunlar. Hazreti Ali ordusunda küfeden çıktı, Şam'a yürüyüşe başladı. Bunlar tabi meydana boş buldular. İlk cihayetleri şöyle olmuş. Hazret-i vardı sahabeden. Mekke döneminde şu işkeden çeken muhtemel. İşkeden çeken. hazret Hatta abi bir şey bahsedeyim inşallah ki onun önleşmeyi bizlere. Hazret-i Habbab köleydi Mekkede, Köle. İlk Müslümanlardan. Peygamberimizin Peygamberin duyunca peygamberine geldi gördü. İçinde gelen ezellik ruhsal o duygu birdenbire taştı, İslam'a geliverdi. Köle, bunu sahibi kim? Bir kadın, kadın kölesiymiş. Kadın daha müşteki ama azılı İslam düşmanı kadında, bunun sahibi de. Kadın, kölesi Habbab'ın İslam olduğunu duyunca, bunu başına dövdürmeye direk kürelerine emir veriyor. Dövün diyor tabii. Dönmedi tabii. Dönmeyince bu defa odun getirtti bu kadın. Ateş çaktılar. Kalın, kalın odunlar yandı. Kıp kırmızı kor oldu ateş. Habımı soydular. Süt üstüne konuluz ettiler, düştü. İki kişi tuttu beni ayaklarından, iki elen tuttu. Sırt üstüne Korun yapışırlar, üzerine basırlar. Hazao tabii o anda bayılmış, bayılmış. Bir uyanın baktı ki artık kor sönmüş ama o kadar kalmış, o kadar sönmüş ama kene diye tabii. Artık e, etini oyumuşlar korlar ben, sanki bir parça parça et oyuyumuş arkası. Kendini yavaşça kendine geldi bitkin bir halde muazzam ızdırabı var yanık tedayetli imkan ülkenisinin köle kendisi de ne diyecek nasıl ki bir çocuk yolda dövüldüğün bir şey başına geldi mi ne yapıyor çocuk annesine koşar değil mi ağlayarak anneli ona koşar o zaman da sahabeler öyle yapıyorlardı hastanlarda kime koşacak Resulullah koşuyor tabii. Peygamberimizi aradı. Peygamberimizi Kabe'nin gölgesinden buldu. Oturuyor, peygamber oturuyor orada. Ama İslam'ın ilk günleri müşriklerin en azılı günleri, canavar günleri. Has Habab, ağlıyor ağlıyor, yaş geliyor, eline değil ama. Canı yanıyor. Ya Allah bak ne yaptır işkence İslam için. Ne yaptın Habab? Utanarak dönmeye Peygamber dön deyince dün arkasını. Yani sanki işin yumurta gülecek. bir uymuş. Bak ne yapıyor ya Resulallah. Ya Resulallah. Allah Allah'a dua et de. Allah bir kurtarsın bunların şeylerinden. Peygamber başını yere eğdi. Biraz durdu. Dordu. Sonra kaldı başını. Acı ediyorsunuz. Biraz sab Önceki metnede çok şey yapıldı. dirileri desteli kesilirler kuyu gömüp de sabeteler. Allah'ın vadi var. Allah İslamı aziz kalacak. Ama biraz sabetmemiz gerekiyor. Biraz sabet Arada. İşte bu ababın oğlu, ismi Abdullah. Oğlu ismi de. Bu ababın oğlu Hazreti Abdullah, hanımı da hamileymiş de. Doğumu yakırmış hanımının da hanımını bir merkeze bindirmiş kendi arkadan giderlerken o hariciler hastalı yok şimdi e o civarda onlar meydan baş kaldı hariciler hem bu habbubun oldun Abdullah yakalıyorlar hanımın yakalıyorlar durun bakalım kimsin şu İşte ben sahibi oldum kim diyor kendi sahibi oldum. ama küçü sahibine kendisi onu soruyorlar. Peki, alâkın neresi hakkında Yani Allah'ın sevgili kuludur. Peygamber'in sahabesidir. Falan, Bökür, Allah'ın sevgili kuludur. Yatırıyorlar şimdi bunlar, yere, falan da, aynen koyunu keser gibi, bunu boğada kestiler. Neden? Haz-ı dediği için. Hanımı da baklar, ağır durumda, hamile son günlerinde, Hanımda karnı yardılar. böyle Böyle koca bir bıçakla karın yardılar. Hem kadın öldü tabi hem öldü orada. Tabii bu arada etraf saldırı başladı hariciler, Müslümanlara. Yani o haricilere göre harici olmayanlar Müslüman değil, kafir. Onları öldürmek olarak sevap. Saldırma başladılar. Tabi haber hasale ulaştı. Yani hariciler Etrafa saldırıyorlar, yollar, cinayet işi yollar, yollar. Dedi ki hazin al ordusundakiler, Müslümanlar neden Biz Bizler evimizi için bıraktık buraya geliyoruz, ama hariciler evimize basın yaparlar. Biz geri dönelim, önce yanlışını bitirelim. Bunun üzerine geri döndüler. Hasan'li gitti onların yanına, gitti onların yanına. Onlara anlattığı Allah'ın emirlerini, ilahe anlattığı, konu anlattığı, onlara gelin, hakka gelin, tavsiye etti. Hastalığın sözünden etkilenen, biraz sağduyu sahip ayrıldılar. Konu ayrıldılar. Fakat, en azıları inançlara kaldılar. Tabu bu savaş çıktı. Ve, kısa bir zamanda, savaş kazanıldı. Kazansalar kazandı hasları şöyle böyle şimdi yandaki askerlerine bunların içinde ölü arasında bir kişi bulacaksınız sol elinde hiç kemik olmayacak böyle bir insan sağ el normal el olacak sol elinde hiç kemik olmayacak elinde bilek bilek parmak olmayacak Abi görün kadının dedi göğsü gibi, ucu da böyle başı olacak, böyle bir insan olacak olan içerisinde dedi. Bunu arayın bulun bakayım. Koşayım her paydan tabii. Aradılar, ailenin o tür binize buldular. Sağ el normal el, sol hiç kimlik yok. Aynı kadın göğsü gibi ucu. Hasteleri buluverdiler. Hastaneye gitti, baktığını görünce başı alamaya. Şöyle dedi. Sadaka yarısıüle Allah. Her sen sen dedi. Bir gün Peygamber işte bu Ali'ye. Ya Ali, ben Kur'an'ın tenziği için savaştım, sen de tevli savaşacaksın tevli için. Yani Kur'an'ın tevli edenler, otlar için. O savaştığın insanlar içerisinde işte böyle biri olacak Peygamber bakmada. Böyle biri olacak, kim ki bu savaşta bulunan Müslümanlara müjde ver, Allah'a büyük eri sefa verecek. Yani bakınız, e, her biri böyle kaderde biliniyor bunları. Tabi o kişi bunu kim isim yapacak, inade isim yapacak bunları, ama kaderde biliniyor bunlar. <gülüyor> Hazır bu, haricilerde bitirdi orada muhtemelenler, ama tabi oradakiler, yani vardı, vardı o zaman da vardı ha. Fakat artık İbre hastı Muaviye'nin tarafı delmeye başladı. Yani hastalar artık kan kaybına başladı derler. Başladı. Hastı Muaviye Mısır hakim olduğu, işte Yemen hakim olduğu, Medine'ye asel gönderir, Murat şey asel falan gönder derken hep hastalarla bir gerileme başladı. Orası gerileme başladı. Şimdi buralar bir soru aklımıza geliyor. Hazreti Ali Hazreti Muaviye'den her açıdan çok üstün olduğu halde dedim acaba ona karşı başarı sağlayamadı? Bir de günümüzde bunun bir bağlantısı var. Günümüzde bağlantısı var. Nedir bu da? Biliyorsunuz Hazreti Mehdi Hazreti evlatlarına gelecek, torunlarına gelecek Hazreti Mehdi ye. Gelecek. Şimdi günümüzde bir var bazı Müslümanlarda. Yani Mehdi gelirse her şey düzele verecek. Her şey olur verecek. Halbuki şunu iyi bilelim adı cemaatimiz Hazreti Mehdi'den Hazreti Salih belki milyona kadar daha üstün. daha üstü. Hazreti Ali muhabbet karşısında bahşe olamıyor bakır. Hep kan kaybediyor, gerileme oluyor. Ve Hazreti Ali, muhteremler bütün sakılı ağırdı kendisinin derdinden. Halkı sürünerek içiremiyor. içiremiyor. Neden bu acaba şimdi? Tabi bir de buna kader yanına bakmamız gerekiyor. Peygamberimiz buyurmuş Peygamberimiz Benden sonra Hilafet 30 yıl Ondan sonra Melik saltana dönemi Başlayacak buyurmuş Peygamber başlamış Hz Ali 4. Halife Halifeliğin Son Halkası Nedir Halifelik? Nedir Saltanat gündü? Şimdi? şimdi İslam Döneminde 3 dönem başarmıştır. Bir asır saadet, Peygamberimizin bulunduğu, hayata bulunduğu asır dönem. Bu ne deniyor? Asır saadet deniyor bana. Ondan sonra kulağa râşidin deniyor dört halife dönemi. Peygamberimiz nasıl yaşanmışsa dört halife aynı yaşadılar. Peygamber Peygamberimiz nasıl yaşamazdı Peygamberimiz? Medine kuruldu. İslam genişledi, büyüdü, hazine, muazzam, mal, mal doldu, zenginlik oldu. Öyleyken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin üç gün kanı doya, kurekine doyamadı. Peygamberimiz basit bir odada yaşıyordu. Altı yüz topraktı. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çarşıda itici olunca kendileri çarşıya parasını alırdı, yürü, sırtını yüklerdi, getirdi muhtemelenler. Peygamber kapısında, nöbetçi bekçi de olmazdı. İşte dört halde de böyle yaptılar onlarla. Aynen peygamber yaptılar onlarda. Çarşıya giderler, tek başlarına, işini görürler, alacağını alırlar, vereceğini verirler, normal insan evde yaşarlar, baktı bekçi olmazdı. O dönemde özel bir ordu beslenmezdi zabit kuvveti yoktu. Ne zaman gerekiyorsa halife hutbe okur, halka bildirir, Allah'a caddilecek. Herkes koçik verirlerdi. İşte bu ancak 30 sene devam edecek ama ondan sonra bu gevşeyecek. Neden? Çünkü İslam çok genişledi. İslam'a yeni gelenler oldu. Yeni millet İslam'a geldi tabi bunlar sahabe gibi olamazlar bunlar. Bunlara biraz da cebir, kahır gerekiyor bunlara. İşte saltanat bu muhtemelen. Saltanat bu. Ve Hz hali işte son yıllarında hilafetini artık söktüremez hale geldi. Çünkü kimse bir cebir yapamıyor, zorlama yapamıyor, baskı yapamıyor. Allah için davet ediyor. Tabi yeni müsü olanlar Yeni milletler bunu pek kabul Ne gerekiyordu? Artık bir cebir saltanat gerekiyordu. İşte bu Şahzı Ali halifelerin son döneminde olduğu için halife döneminde artık kapanma olduğu için o yüzden başlığı sağlayamıyordu. Yani kadarsından böyle oluyor böyle. has gelince o sahabedir muhteremdir. Sahabedir o. Her ne kadar Eylüsinete göre hastalı hakkı haksızdır ama yine sahibidir kendisi Sahabedir. O ne olacak? İşte bu geçiş döneminde ara dönem ocağı hasta muavi, saltanatlılar arasında olacak. Hastalığımızın bir de şehit olması ve işte biraz hisseder inşallah. Hazreti Ali şehit olduğu gün halifeliğin 29 buçuk yıl olmuştu. Altıya kalmıştı ama daha. Altıya kalmıştı daha. Üç tane harici bir araya gelmişler Hicaz'da. Üç harici. Bir araya gelmişler. Konuşuyorlar. İşte arkadaşlarımız öldürüldü. Şöyle böyle oldu. Onun intikam alalım. Bir boşu yaşamayalım. Biz ölelim. Ama bir şey yapalım. Ne yapalım? Buna karar veriyorlar şimdi. Üçü. Diyorlar ki dünyada üç kişi var dünyanın en insanların şerri diyorlar. En kötüsü. Onlara göre. En başta Aslı Ali. insanın en şerri kötüsü diyorlar. Onu öldürmesi gerek. İkincisi Muaviye. Üstü Amur bin As. Mısır valisi. Üç öldürmeler karar veriyor bunlar. Biri diyor ki İbni Mülcem denen kişi o işe yani daha biraz yani kendi güvenli kişiymiş. Ali'ye bana bırakın diyor. Onu ben öldüreceğim diyor. Biri de Muayyip'i öldürürüm diyor. Üçüncüsü de Amr'ı ben öldürürüm diyor. Bu yüzden bunlar şöyle karar veriyorlar. Biz bunları diyorlar aynı günde aynı vakitte öldürelim bunları. Gün haber olmasın bunların. Ramazan yakılmış şöyle karar veriyorlar. Ramazan'ın 25. gün Cuma günü geliyormuş. Sabah namazında öldüren bunları diyorlar. İbn-i Mürcem yerleşiyor. Hazret takip alıyor. Öbürü Şam'a gidiyor. Muavi takip alıyor. Öbürü Mısır'a gidiyor. Amur takip alıyor. Şimdi önce Amur'dan Mısır'dan başlayalım. Mısır'daki o harici. O randevi gününde karoştan günde sabah namazına camiye gidiyor. Kestirin kılıç almışlar. Bir de kılıçlarını zehir etmişler da. Zehirli kılıç. Yani yaralansa da kurtulmasın. Ölüsün diye. Bu kişi sabah namazına Mısır'daki camiye gidiyor. Mısır valisi Amr bin Ahsas Hazretleri de hep sabah namazı o kıldırılmış. Bakın şimdi kadere bakmadı. Eze gelmemiş bakın. Ece gelmemiş. O gece amır bir rahatsızlanmış. Bak camiye gidemeyecek. Yine birini vekil gönderiyor. Gönderiyor. Bu kişi de sabah namazı, tabi o zaman elektrik olmadığı için, hafif bir ışıkla, kandil yanıyor, ancak yanıyor. Karınla da Amr'ım baştan fark edemiyor. amırı ödeyeceğim diye, Amr'ın vekili olan kişiyi, imamı namazda öldürüyor. Onu öldürüyor. Tamam tuttular kendisini. Götürdüler Amr'ın karşısına. Neyi sonra öldürdün. Onun Amr'ı tanıdı. Ben dedim öldürmekteydi. Ama her kaderde böyleymiş dedi. Suikast ediliyor. Her önemi alıyor. Ama eceli bak kaderde. Öl kurtuluyor. İkincisi, o da aynı gün sabah namazında Hasım Muaviye'yi namaz öldürecek. İme köşelerkenleri o da namazda Hasım Muaviye arkada duruyor. Bu yavaşça yavaş sokuluyor, sokuluyor. Hasım Muaviye tam rüküden ayağa kalktı anda hemen saldırıp bir kılıç indiriyor. İndiriyor ama bu kılıç indirirken Hasım Muaviye anda secdeye inmiş oluyor. Bu da bana kış başan değil arkadan kaba yerine vuruyor maviyenin böyle. Ama çok sert olmuş, kaba yerine tamamen yarmış, kemiği kadar böylece. Ama başına vuramamış bak. Aynı anda seyirciye gitmiş ya bakın. Onun gelmemiş şimdi. Arkadan vuruyor, tayyamı tutuyor kendisini, yakaladılar. Hazrı mı Ne yaptın? Bunu durur anlatıyor diyor. Durum böyle böyle. Tabi bu, bu da öldürüldü orada. Şimdi hası maviye ağır yaralı tabi kılıç da zehirliymiş bunu eve kaldırırlar o günün en ünlü hekimi kimse doktoru onu getiriyorlar muayene ediyor diyor ki muaviyeye kılıç diye zehirliymiş diyor yaranda zehir var bu kana karışmış şu anda ancak bunun tedavisi iki şeyle mümkün diyor ya bir demir ateşte kızıracağım demiri o demir ateş gibi kızaracak o demiri yarana basacağım o zaman zehirini mikrop alır bu diyor. Kurtulursun diyor. Eğer buna dayanamazsan diyor, o zaman sana bir şebet yaparım diyor. Onu içtiririm. Ama o zaman diyor senden 50 gücün gider diyor. Çoğuşun olmaz ya. Hangi istersen diyor. Üçüne muaviye. Ben diyor demirle dağlamaya dayanamam diyor. Kızın demir. Ateşi kızarlar var gibi kızaracak Ona dayanamam diye. O iki tane oğlum var yeter bu onlar bana diyor. Artık bir elim omuz olmasın diyor. Ve buna şebet yapıp veriyor. O kurtuldu. Yani hekim bak o bilgili hekim şu anda. Kurtuldu ve çocuğu olmadı. Yani kadıya yaşamadı kendisi ondan sonra. Öyle geldi. Şimdi gelelim Asıl konu Hastal'in şehit ilme meselesiyle muhteremler. Bu İbn-i en denen kişi. İsmimizde ismi söyleyeyim de İbn-i babası oğlanına geliyor. İbn-i kişi denen kişi küfeye yerleşiyor. Hastal'i takip alıyor. Evinden, cami dışından takip alıyor. Tam o randevu günü sabah namazında hastalı Çıkarken evinden iki arkadaş dağlamış bunu. Arkadaş almış kendisi orada. Biri bir kılıç vuruyor. Kılıç kapıya gidiyor. Bu i̇bn kılıcı kaldırıp vuruyor. Hasan tam baştan vurdu kılıca İbn-i denen o melun o lanet kafir kılıcını kaldırıp zehirli kılıcını vurdu. Hasan tam baştan vurdu. Baş yarıldı. Hasan ölmedi. Tudurlar kendisini orada. Oğlu Hasan arkadan geldi. Bunu tutlar, bağlılar kendisini. Hasan şöyle buyurdu, Bunu öldürmeyin. Yalnız edin, Kaçmasın. Tutun bunu. Eğer ben bu yerlerden kurtulursam ben affederim kendimi. <gülüyor> Eğer ölürsem o zaman benim kısasını öldürürsün. Öyle buyurdu. Öyle buyurdu. Ancak üç gün yaşadı az evim muhtememden. Ancak üç gün yaşadı kendisi. Zaten aşağı yukarı üç gün kala öneceğini sanki sadını biliyormuş kendisi de muhtememden. Biliyormuş. İftarda bile Ramazan'da çok az birkaç takmayı yiyormuş, geçiş yemiyormuş. Isra ediyorlar. Zebriyası işte. çocuklara, ya baba ya işte Ali ne olur ya. Ye. Ben yakında Rabbime kavuşacağım. Resulullah'a kavuşacağım. İçim, midem boş olarak gitmek istiyorum diyor. <gülüyor> Böyle gitmek istiyorum diyor. Ve Hazreti evini çıkarken de onun başında ördekleri varmışlardı. Ördekler birden barışıp üzerine yürüyorlar. Yani gitmediği ördekler kendisine. Ondan sonra durun bakalım diye. Kaderinden kaçamaz ya Hazreti Salihub'a. Yani bile bile kendisi şehit olacak. Bile bile ardından üç şey yaptı. Kendisine geldi ki kendisine ya dediler e sana bir şey olursa artık kendisine işte oğlunu Hasan'a biat edelim yerine. Onu sizi bilirsin dedi. Ben karışamam dedi. Onun sorumluluğunu ilgilenemem dedi. Öyle dedi. Aslında şehit oldu tabi. Allah'ım dedi inşallah. Oğlu Hasan'ın içindeydiklerini yıkadılar küfe civarında bir yere gömüldü. O zaman mezara gezindi bunun haricinde saldırı bir şey yapmasın diye. Yani mezarı çıkarmasın, yakmasın kendisini. Öyle yapıldı kendisi. Yerine oğlu Hasan halife oldu şimdi. Büyük oldu. Halife oldu. Fakat Batığıye Hazır Hasan, Hasan oğlu halifelik olmayacak. Ve şöyle dedi kendi kendine ''Demek ki de Rabbim bize saltanatı vermeyecek.'' dedi Hasan. Ve Erdem dedi bu da bunu vermedi. Demek ki Rabbim bize saltanatı vermeyecek. Bize Rabbim dünyaya vermeyecek dedi. Ancak altı ay dayanabildi. Zor dayanabildi altı. Dayanabildi. Mavi haber gönderdi. Ben halifeden çekileceğim. Halife ona hakkımı vereceğim. Onunla anlaşalım derlerden. O da kabul etti. Halifeden çekildi. Altı ay daha bildi. Ne oldu? Otuz sene tamamlandı bakalım zemaatimiz. Yani Peygamber bu orada gerçekleşti sadı sade, sade arkadaşlar. 6 ay kalmıştı. Hazreti hastalığı halifeden çekilip de Halifi hakkı muaviye verince o güne kadar muaviye asi durumunda yedişti. Baki denildik önüsüne yani meşhur devlete baş kaldıran asif değildi? Fakat hassasının hilafet çekilip onun hakkını vermesiyle ondan sonra meşhur halife oldu sonra, beş halife oldu sonra, tabi hilafet bitti ama saltanat başladı. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Torununu Hasan'ını severken, Türk mü daha Hasan? Severken, Peygamber şöyle diyor, Külü daha, o üniverisyanda, korun Peygamber Peygamber'in Peygamber sıvazı baştan Bu di, ileride iki İslam cemaatini barıştıracak biri bakın derim der. İleride bu Hasan'ı gösteriyor, Torun'u gösteriyor. İleride iki İslam toplumunu barıştıracak biri. Yani her şey ezelde. Neden böyle olmuş? Neden böyle olmuş? Başlara fazla kuculama gelmiyor bakınız. Demek ki hilafet ancak 30 yıl olacak. Tabii son dönemleri her şeyin bir şeyi var. Böyle can çekişir dönemleri böyle olacak, olacak ve Peygamberimiz buradan müjdelesti. Bu da bu da tavk ediyor. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam adetleri Has Ali şöyle buyurmuştu Peygamberimiz halında Ya Ali Senin yüzünden iki grup sabıklığa gidecek İki grup Senin yüzünden gösteriyor. Ya Ali Senin yüzünden iki toplum grup sabıklığa gidecek Hastane merak ettim. Ya neden haşırı Biri sana aşırı adavetten, düşmanlıktan, öbü aşırı muhabbetten buyurun. Biri aşırı düşmanlıktan, diğeri aşırı muhabbet sevgiden. İşte hariciler aşırı adavet düşmanlıktan, tabii sapıkta düştüler hariciler. Bir diğeri de hastane aşırı muhabbetten. Ki bunlar da Şimdi biliyorsunuz azı cemaatimiz günümüzde de var tabi. Alevi deniyor, Şii deniyor bunlara. Biz de onları Müslüman olarak kabul ediyoruz. Karışırız, onları kabul ediyoruz kendilerine. kendilerini. Şimdi Hazreti Ali'den sonra yani Hazreti zamanında ona sahip çıkmayanlar, onu destek vermeyenler ondan sonra o İbn Sebe denen mülafik yahudunun ektiği tohumlar dolayısıyla yani Hz. Ali peygamberimizin vekilidir. Hak onundur, O haksır, haksızdır diye ektiği fito tohumu dolayısıyla bir grup oluştu. Bunlar neden de hastalık taraftarları denli Halbuki hastalık ile aslı arasındaki o mücadelede bulunan sahabeler ve tayyib hazretleri Onların hiçbiri ne Ali taraftarıydı, ne bu Ne yaptı onlar? Hangi de haklı görmüşlerse işçil göre ona yardım ettiler. Öyle dediler böyle. Ondan sonra işte bir Hazreti taraftarlığı başladı. Böyle. İllak onların. Yani Hazreti Osman haksız halife oldu. Hazreti Osmanlı haşı kafir dediler. Ona söylemeye hakarete başladı kendisine. Zaman zaman Hz. Ömer'e ve Bekir'e başladılar. Onlara sevmeye başladılar. hakarda başladılar. Tabi bu arada Hazreti'ye karşılan diğer sahabeleri de onlar hakarda başladılar. Ne dediler? İşte peygamımız onlar dine çıkardılar. Onlar. Tabi önce ne oluyor böyle olunca? E bize Kuran-ı tebliğ etti. Bizi hadisleri sahabeleri tebliğ ettiler. Hazreti Bekir Ömer'e tanıma Hz. tanıma, Hz. tanıma, işte Hz. Şunu bunu tanıma. Tabi hadi de kabul etmiyorlar bu sefer. Ne kaldı geriye? kendi kendine uykudan bazı kaldı bunların. Haz Hüseyin'in zamanında muhtemelenler. Hz. Hasan, Hasan biliyorsunuz Hasan bir oğlu hayata bıraktı bedenekte yerleşti. Ama çok aşamadı o. O da ziyaretindi gerçi Allahü Teala. Haz Hüseyin Haz oldu. Mekkeye gitti o, oraya yerleşti, rahatlı yerinde. Yine Irak Küfetlerine bulunan Libya Azade taraftarları Mekkeye gittiler Haz Hüseyine. Hüseyin işte bu sizin hakkınız Halifelik, sizin hakkı değil bu. İlla gel. Biz akandayız. Bunu zor zorlar. adetler bunu kandırdılar. Hazreti Hüseyin'in Kerebari'ye gelince yalnız bıraktılar sonra Orada şehit oldu biliyorsun muhtemelen. Orada şehit oldu. Hazreti bir tek oğlu kurtuldu. Ali isminde. O da delikanlı savaştaki hastaydı. O kurtuldu. Sonra hastaydı Ali'nin Hüseyin'in oğlu Zeyn-i oğlunu onu kandırdılar. Yine bir savaş çıktılar yani hastalığı, taraftalığı diyenler elbette daha zarar verdiler cemaatimiz. Şimdi tabi onlar bizim bu sözünü duymazlar. Ama inşallah ümit ederim ki belki kulaklarına gider alır cemaatimiz. Şimdi onlara şöyle bir tavsiye bulunacağım bir arada. İnşallah ve elemana duyur bunu inşallah. Bu inşallah, ümidim var inşallah. Allah karşıyım bizlere buyuruyor. Tevhid Suresi ayet 100'de Bismillah ve tabi evvelün ve sabikun ileri gelenler, önce olanlar ele bölün mimaci vel ensar bu acide ensardan ve onlara tabi olmak üzere şekilde Allah'ından razı oldu onlar Allah razı oldular Şimdi bak alacağım cemaatimiz. Şu ayet-i Kur'an'da var. Onlar da aynı Kur'an okuyorlar. Okuyorlar. Burada Mevlam gülüyor ki bakınız Vesabikun Yine gelenler. El evvelin ama. En önceki Müslümanlar. En önceki Müslümanlar. Kimden bunlar? Minel muhacirin vel ensar. Muhacirin de ensardan. Yani Mekke'deki Müslümanlar kimler bunlar? İlk Müslümanlar evet dört Müslüman vardır. Biri Hatice Valimiz kadını. Hazreti Ali o zaman çocuktu. Hazreti Zeyd, Azad-ı Küneydi. Hazreti Bekir. İlk Müslümanlar. Değil. Ondan sonra işte tabi diğer Müslümanlar oldular. İlk Müslümanlar ve Ensar. ve ilk Müslümanları. Yani bunlar aşağı yukarı belirde bulunanlar ya bir vakte göre de Hudeybiye'de kadar bulunanlara kadar geliyor ilk müslümanlar. Tebvan bir sahinin ve bunlara göre şekilde tabi olanlar diğer sahabeler de radiyallahu anhum ve radu anh mena anhum hum çoğul. Çoğul. Allah biliyor Allah onlardan razı oldu veradu anhu onlar Allah'tan razı oldular. Peki bu ayet-i kerime kim değiştirebilir? Hükmünü değiştirebilir? Allah'ın bu hükmü ayeti kim bunu değiştirebilir? Bakın. Allah böyle buyuruyor. İlk muhacirinden, ensardan, ilk Allah'a da razı oldu. Onlarla razı oldular. Arkalarının cihan konusu geliyor burada. İşte bu Alevi kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Hazreti Osman'a, Hazreti Ömer'e, Hazreti-i e. ve o dönemde bulunan bütün o karşı sahabe hepsine Haşşan, Hazreti Ayşe Ali'niz de bak, dahil. Hazreti Ayşe Ali'nin adı kafir oluyorlar. Halbuki o kadar Hazreti var. Hazreti Bükür, Ömer, Ömer, Ömer Hazreti var. Bir de en kısa geçeyim inşallah. Fethi Suresinde ayet 18'de Hudeybiye anlaşması daha olmadan bir haber geldi. Hazreti Osman Peygamber eşi göndermişti Mekke'ye. Yani peygamberi ya Osman git Mekkelilere söyle. Ben buraya savaşmaya gelmedim. Ömrü yapmaya geldim. İhramlı peygamber, sahabeler. Aşağı yukarı bin kişi var. Az falan noksanı şubayete de var. Ortalamasın 1.500 sahabe. Ama bunlar en seçkin sahabeler. 1.500 sahabe. Neden seçkin sahabe bunlar? Çünkü bir yıl önce hende savaşı olmuştu. Hende savaşın da bununla peygamber, sahabeler onlara savaşamadılar Mekkelilerle. Hende katı hende katı sığındılar. yıl bu peygamber, ben ömre edeceğim Mekke'ye Sen gelsin serbest. Ne yaptılar? İşinde biraz böyle kuşku olanlar artık bunları geri gelmez dediler. Yani bunlar düşmanın gidiyorlar, geri gelmez dediler. Ancak İçlerinde ensar'dan muhacirinden 1500'ü Resulullah gidiyor mi? Gidiyor. Resulullah bir şey olsa bizim olsun. Ne bir dünya yalnız dünyaya. Gitti bunlar. Peygamberimiz Hazreti Osman'a gönderdi elçiş olarak onlara. Ya Osman onlara söyle biz buraya savaşmaya gelmedik. Ömreye geldik. Hazreti Osman tabi orada biraz kaldı. Bir şaiye çıktı. Az yokmuş ama bir şaiye çıktı ki az okumunu öldürmüşler müşrikler diye. Bunun üzerine de bulunan sahabeler hepsi artık aşşa geldiler. Ya Resulullah seni ölelim derken. Onda peygamber bir ağaca oturmuştu. Çöl ağacı semre deniyor ağaca. Az olurun yaprakları, ince yapraka olur. Hatta samiri bir dalını çekti de peygamber gözü yaptı. Peygamber o ağaçta oturdu. Peygamber fiş çekip, orada ziyaret ettiler. Yani bir anlaşma yaptı Peygamberimizle. Allah Teala buyuruyor. Lekad radiyallahu'l müminîn. Lekad radiyallahu. Allah razı oldu. Şimdi Arapçada muhteremler kad edatı, hilm vaz'ı önüne gelince kesin anlamına geliyor. Muhakkak anlamına geliyor. Bir de burada Katney bir de lam var. tekiden bakınız. Belan büyüyor. Yani kesin de kesinlikle Allah razı oldu. Allah razı oldu bakınız. Anil müminlerle, mümin hangi müminlerden? Lam tarif var. O belim müminlerden. İş e şöyle ki tahtes şereiti. Habim sana bir acılar ağacın altına bakınız. Tahtes şereiti bak. Eşrede lam tarif var, belirli. İşte o ağaç altında Habi Muhammed sana bir adına var ya Allah ona razı oldu. Şimdi azı cemaatimiz yine bu biat ı Rıdvan dönüyor buna. Kur'an-ı Kerim'de, Fethi Suresinde, bu biat ı Rizvan'da Hazreti vardı muhtemelenler. Hazreti Temmer vardı, Hazreti Lale vardı, diğer seçim sahabeler vardı. Hazreti Osman o aniden Mekke'de idi ama Peygamber şu yaptı. Bu el Osmanlı eli Pegam tuttu bak. Pegmen tutan Pegam. Bu el Osmanlı eli. Bu el deli peygamber tuttu tuttu. Osmanlı da Pegmen kim bir atı bileşer. İşte. E şimdi o inşallah bu sesimiz onları kulunu gider inşallah hala daha ayetler var da tabii geçmeyeceksin geçmeyeceğim. Bu kadar kişiye bakınız. Allah Teala biyürüyor bakınız. Yüce Mevla biyürüyor. Ona da ben razı oldum diyor Allah Teala. Ona da ben razıyım diyor. Hem burdan hem tevbe süresinde. Allah da razı oldum şey diyor şeylukkularına, aşk kafir diyor Ahmet Efendi. Kâbi diyor hacimahdinim benim. Ve adı cemaatimiz bir şey anlayayım, baştan geçireyim bir kısa. Yani 40 yıllık işlinde giziydi. Artık her an ölüm bekliyorum da artık gizli kalması söyleymiş aslere. Aşı ver 40 yıl önce. Bediüzzaman evrede rauze mutaların bir kenarında iki namazından sonra öyle bitkini geleceğim böyle bir yaslanı böyle. Peygamber'i görmedim aslında. Peygamberin peygamber sesi geldi bana. Açıkça. Ama ses kulağıma gelmedi, kalbime geldi ama. Kalk, acele sonra kabile git. Bu kadar bana. Emir geldi bana. Peygamberimizin kabrine ses geldi. Sesi kulağıma duymuyor bakmıyor. Kalbime duyuyor. Ama tek tek. O kadar tatlı ses ki ama. Kalk. acile o zaman kalbime, git bana. Hemen kalktı Fırat'ım. Yembakı'ya gittim. Osman Karnı'ya gittim. Baktım başımdan müteremde İranlılar İranlılar. Böyle işte. İranlılar. İranlılar, biz onun Alevi'ler. Şiolar, el sallıyorlar. hak ediyor aslami birer, aslami birer. El sallıyorlar. Sallıyor. aslafiyana tabi anlayamıyorum, dili anlayamıyorum El saldı azuma karnı sarmışlar, azuma karnı sarmışlar, el sallıyorlar. hak ediyor kim göre, hak, hak, hak ediyor, hak ediyorlar. Ben gittim tabii azuma selam verdim, oturum yarabaşlıyor orada, birazcık bir yasla okudum biraz durdum orada orada. Şimdi bakın azı değil mi? Tabi inanmıyoruz da bu konuya. Bu benim için mesela, bu ayet di tabii, inkar inanmaz buna. Hazım bakın. Demek ki o anda o zaman anlamayacağı anladım. Demek ki o İranlılar tabi Hazreti Ali'ye "Güya seviyorum" diye onu aşağı, put deriz, aşırı seviyorum dereten, Aslan başına gidip "O ediyorlar, diyorlar, onu seviyorlar." Hazreti Ali de üzüldü. Yanı peygamberimiz Ali'den onu sindiren deştiler bak bana emir verdi kalk git oraya dedi. Gittim ki de sahip, rahatlaması için alacağım ahmet ben İnşallah da onlara bunu gider kalkan iş alacağım ahmetimizde. İnşallah işte da inşallah. imana girdiğin inşallah diller Fatih.